ediyorum, bir şey söyleyeceğim. Bir sır bu ediyorum sizlere. Böyle ailenizde asi kimseler varsa... ...mesela baban yolsuzsa falan... ...bir şey söyleme kalbini kırma... ...onun hakkında Cenab-ı Hakk'a istiğfar et. Onun için. Çocuğun asi kötü yollara gidiyor... ...onun hakkında Cenab-ı Hakk'a istiğfar et. Onun için yani. İstiğfarın manası Allah'tan afuf talep etmektir. Türkçesi yani. Estağfirullahalazim. Yüz tane oku her gün. Baban asi ise, amacan asi ise... ...evdeki bir asi varsa onun islahi için... Cenab-ı Hak Ümmet-i Muhammed'e bunu ihsan etmiştir. Resul-i Ekrem'in duasıyla Hazreti Ömer Müslüman olmuştur. Yani mesela misalli veriyorum yani. Nice asiler böyle, dua ile, istiğfar ile hakkı gelmiştir. Sen Allah'ın kapısını çal, birinin kapısına açılacak.